Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, günaydın hepinize. Eminim sevenler vardır bu şarkıyı. Goodness Gracious, Ellie Goulding. Ama ben kaç gündür bu programa gelmemişim. Ellie her zaman dinleriz. Uzaklardaydım, yorgunum, hastaydım. Hepsinin üst üste geldiği bir dönemi yaşadım ama... Sonunda tüm samimiyetimle karşınızdayım. Keyifler olsun diyorum. Günaydınlar olsun. Keyiflerin ötesine bir yolculuk olsun. Keyifli adımlar olsun sevgili dinleyiciler. Değerli arkadaşlarım Oktay Demirci ve Faylınç. Onlar da yine keyifli. Onlar da en az benim kadar samimi bir şekilde stüdyoya geldiler. Evet. Evet dostlar. Evet dostlar samimiyet bu sabah. Samimiyetin sıcaklığını hissetmeyenler gelmesinler lütfen. Samimi olamayacak olanlar gelmesinler lütfen diyoruz. Hepinizi samimiyetle selamlıyoruz. Keyifler arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ya. Ne, diyor ya? ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi? Unuttum 3 gün yayına gelmedi. Ne 3 gün? Ne 3 gün? Ne ya? Üç bir haftadır yoksun ya. Bir haftadır Pazartesi yoksun. Pazartesi gelmemiş miydim? Gelmiş Sayılmaz mi? o. Sayılmaz. Zaten ondan önce de hiç yoktun. 3 artı 3 bir hafta ediyor. Unutmuşum işte nasıl bir 3 artı 3 artı kuralı. Artık bugün sen eski radyocu olarak katılacaksın programı. Doğru ben Eskişehir'de Beyaz'da programlar yapmıştım çocuklar. Zaten eski radyocu musunuz o zaman sen. Günaydın. Ben eski radyocuyum. Radyocu. Sevgili dinleyiciler günaydın. Sizlere günaydın. Elimde eski radyocu arkadaşlarım var. Arkadaşımız eski radyocu olduğu için bir türlü şey yapamadı. Olsun. En kısa sürede aranıza dönecek. En kötü pazartesiye kadar bir seni dönderiz. Hatırlarım canım ben eski kayıtları falan bisiklete dinlerim. Bisiklete binmek gibi ya o kadar kolay. Yani bisiklete binmek gibi. Bunun gibi bir şey var mı hayatta başka böyle? Bisiklete binmek gibi mi? Ha bisiklete binmek gibi ifade edebileceğimiz onu, başka bir şey var mı? Ben şeyden korkuyorum zaten ya. Motor, motora binmek de bisiklete binmek gibi mi? Hemen hatırlanan bir şey mi? Çünkü i̇şte hemen ben hiç, hatırlanan başka hiç bir şey var mı? Bisiklete binmek dışında tek bir tane mi örnek ben, var dünyada? Ben mi size örnek? Ver. Ee, otomatik vitesten düz vitese geçmek. Ben de bir örnek vereyim mi Fahir? Yanlış bu yanlış yani mesela üstüne. şimdi araban var, düz viteste çalışmışsın. Ondan sonra otomatik viteste arabaya geçiyorsun. Sonra sana tekrar düz viteste bir araba verdiklerini ha böyleydi diye hatırlıyorsun. Ben bir örnek Niye? vereyim mi? ne ama güzel. Evet anladım. Vites ben... kutusuna binmek mi? Hayır değil. Ne? Yemek yemek, su içmek gibi bir şey diyorsun. Biraz örneklendirirsen, daha detaylandırırsan daha net anlayacağım. Su dedim işte ya. Daha annesine örnek vereyim. Mesela şişe suyu. Mesela bir şişe, şişe su içmişsin. Mesela genzine kaçırmasın. Mesela, Sonra üç, mesela gün su içme. <gülüyor> Tekrar Dördüncü gün iç, sanki 5 gün önce içmişsin gibi lakir lakir içiyor. Yani i̇nsan su içmeden nefes almadan sadece bir bir kaç dakika. Bir, birkaç dakika. kaç dakika su içmeden bir gün yemek yedi iki, iki gün. Top iki, oynamak. Iki, iki, iki, iki buçuk gün. Top oynamak. Top oynamak yapıyoruz. Top oynamak cevaplar arasında. Maalesef en falan. popüler cevaplar arasında yok. Vallahi ha ne şey. kadar zayıf bir dünyaymışız ya. Bir tane bir örnek çıkarmışız. Ondan başka da bir şey yok yani. Angry Birds. Ne? Unutmuş Döndü işte. Ya. Bak demek ki radyoculuk bir şey gibi Engiri börslerken engiri börs oynamakta. ha bunu böyle yapıyorduk. Böyle yapıyorduk. Evet Şurada yani. İlk önce buradan kırdırıyorduk Ama falan gibi. Ama mesela şeyin bisikletin zaman mefhumu yok ya. Bisiklete binmek de öyle kolay hatırlanan bir şey değil. Ben yani şimdi çok sık bisiklete binmiyorum. Arada bir bisiklete bindiğimde şeyi kendi kendime söylüyorum. Sen çocukların bisikletine mi biniyorsun? Dürgen'inkine biniyorum kış arasında. <gülüyor> Ben hiç bisikletim olmadı. Benim 11 yaşında bir kere bisikletim oldu. Ondan sonra bir daha hiç hayatımda bisikletim olmadı. be. Bence örnekler anlaşılmıştır herhalde. Hayır, hayır, <gülüyor> ben, ben Çünkü adam söyleyeyim. direkt anılara geçti yani. <gülüyor> evet. Ondan sonra bisiklette hiç büyük bisikletim olmadı. Bindiğim zaman bisiklete de şey oluyor. Bunda böyle hiç durulmuyordu, hep gitmek lazımdı falan e, Hep basacaksın, hep basacaksın. Ya da ne vereceksin, başını ne aşağı vereceksin? Bayır, Bayır aşağı vereceksin. Değil mi? Günaydın. Günaydın. 6,5 ay sonra ilk telefon. Olsun Başbakan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama 2013 Ağustosu'ndan beri ilk telefon görüşmelerini yapmışlar. Özlemişim sesini keretanın diyerek mi aradı acaba bizim başbakanımız? Çünkü geçen sefer sesini de özlemişim. Valla böyle bir takım işte Suriye, Arabı, Kuzey Arabı, Irak Arabı. falan filan onlar konuşulmuş ama şey fotoğraflar yok Eski bir beyzbol sopası fotoğrafı vardı ya önce telefon evet. konuşmasında öyle bir fotoğraf vardı bir şey. O vardı? o konuşmadan mı çekilmiş yoksa belki de başka birisiyle konuşuyor. Bu konuşmadan çekildi fotoğraf diye verdiler o konuşmadan çekilmiş. Ee, o da olsun çok çirkin ve çok yani diplomasi nezaketine uymayan ya o zaman canım, çok şimdi ağır erken, bir fotoğraftı bence. Yani o evet o, ona da olabilir de o, onun dışında adamın özel halinde de olabilir. Şimdi telefonda herkes birbiriyle bir sürü konuşma yapıyor. Hangisi böyle en nezih halde? O da var bir taraftan. Kimisi burnunu karıştırır. Zaten Çok telefonda affedersin. konuştuktan sonra fotoğrafını çekip göndermek ne ne yani, demek ya? Ne? O zaman görüntülü konuşuyor. İmkanlarım yok. İki tane yani bir başbakanla bir tane devlet başkanım imkanı yok. Tamam şey yapıyorsunuz. Sık sık işte zaten bir Mesaj, mesaj Türkiye ile bir... konuşurken elinde zopa, zopa vardı. Yani. Anlı. yani o zaman ben de bir konuşayım. E ne oldu? Elim oranda buranda olsun. Danimarka Başbakanı ile konuşurken ne vardı? O zaman ha. yani o öyle şeyler mi konuşur? Ama şöyle de bir şey var. Sık sık konuşulmayınca mesela acaba ilişkilerde sorunlar doğuma mı oluyor falan diye. Çünkü kendimizden düşünelim. E tabii düşünelim. şimdi öyle sık sık konuşmayınca da öyle de bir tavsa olur? Ne kadar konuşmuşlar? 3 dakika. Ben ee, demiş mesaj atarım sana. Şey ilk başta kim aramış? Ya bir belki dakika. bunların Onu Whatsapp'tan bilmiyorum. mesajları var. Uydun mu diye mesaj atmışlar. Yok yok. Abi. Grupları var belki onların. Ya benim bildiğim kadarıyla başbakanlıkta değil ama Türkiye'de Beyaz Saray'da şeyli süreli 3 dakika galiba. 2 evet. dakika. Tıp, tıp diye düşüyor yani o. Ondan sonra kesiliyor. Ama 2.5'uncu dakikada bir dıp diye bir sinyal veriyor alttan. Orada toparlayacaksın. Onda, orada toparlayacaksın. Yani o, o geçtikten sonra tekrar aranmış. Sen kapa sen kapa i̇ki tamam kere. kapatıyoruz. Hmm. Aynı anda kapatıyoruz Ne konuşuldu özetle ve şeyle? Vallahi Kuzey Irak, Suriye, Aman oğlum, ben ne konuşacağım ya. Valla insan da başka bir şey konuşuyor. Dön dolaş aynı konu. Telefon konuşmasında aynı aynı nasıl konu. oluyor ya? Tercüman nerede oluyor? Ne yapıyoruz şimdi bunu? Ne konuşuluyor bir de yani? Kıbrıs. Çok kötü. Vallahi çok kötü. Yani çok kötü bir şey yapmak lazım. Evet abi, kesin bir şey yapmak lazım. Bir diğer konuya geçelim istersen. Suriye. Seyrak. Çok kötü. Kıbrıs. Kıbrıs. Kıbrıs'ta Kıbrıs. balık yok ya resmen nasıl balık yok abi bir geçen gitmiştik falan diye öyle konuşulacak çok şey var yani ne oluyor? Alt Altı aydır ya. konuşulmuyor bir de yani. Eski radyocu arkadaşım çok doğru söylüyor. Bu adamlar nerede duruyor? Adamlar dediğim çevirmenler. Bir de onu ben bir, dedim. 100 yüzüde konuşuyor. Onu o da deme demedi bunu ben dedim falan. Sen fari. mi dedin? Hı. Sen onu bile mi demedin Speaker fondan konuşuyorlar da yani her şey salam ben en güzel cevap vermiş. O da çok sıkıcı ha, o da, bir O da o da odada oturuyor değil mi? Çok Yoksa güzel. böyle kafasını mı dayıyor şeyin telefonun şeyine. Şeyle konuşuluyor. Diafon. telefon değil, speaker. Speakerphone. Şeyden biliyor. Paralelden dinliyormuş. Koridordan açıp. <gülüyor> ee, evet, Ay, bu, biz kadar. Eve paleler, bu kadar paralel telefon bağlandığında ben sanki dünyanın bütün şeylerini çözmüşüm gibi. Ne kadar güzel bir heyecan. ne yani, havalı şeydi be. Eski Şimdi o kalmadı. Kal uçaktan konuşmuş. Çok özür dilerim Air Force One'dan konuşmuş Obama Meksika'ya giderken. Vay, yolda da saraya yazmasın diye, yolda da Türkiye'yi arayacağım ya falan diye. Ay tam Meksika vay, sınırından, sınırından, sınırından geçmeden önce, ne yapıyorsun o şu anda? E Meksika giriyor. sınırından nereye? O zaman şeye giriyor. Romuk, Ruslar arasında dolaşma girer. Acayip yazıyor abi. Önce Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan sonra tekrar santrallden şey gidiyor. Türkiye'ye gidiyor. Oh, senin öyle Şşş. ağzını müzik müzik yapan ağzını Hayır, severler. Çıkmadan önce demiş konuşalım hemen falan filan deyip uçaktan telefon etmiş. Tamam şimdi anlaşıldı. Tamam Fotoğraf yani, olmamasının ne sebebi bu? Yolda sıkılınca aramış yani. Kim vardı? Herhalde uzun da bir yolculuk oldu. T'ye kadar indi cep telefonunda. Ama hangisinde canım onu bilmiyorsun. Türkiye olarak yaptı. mı kayıtlıdır? bilmem ee, yani yani Recep Tayyip Erdoğan para dışında mıdır? önce. Türkiye diye mi kayıtlarsın? Yollarda değildir. Altay'la bir görüştüğün adamı herhalde ee, favorite. Favorite. Se koymazsın. koymazsın. Eee ee, T'ye kadar gelmiştir tabii. 9'da ilk 9'da kim var? Ya yani mesela şimdi benim bazen kuaförlerde şey diye kaydediyorsun ya kuaförün salonun ismini Hı -hı. ondan sonra senin berberinin ismini kaydediyorsun ya. Örneklendirsen de anne. Mesela Manhattan Kuaför Sezai ki mi? Menettin Sezai. Burada da Türkiye... Türkiye parantez içinde... Erdoğan falan tabii, değil mi kayıtı? parantez içinde... Yoksa Erdoğan. Yok. Ne iş yapıyordu? Türkiye. Aa, şey yok. Hayır şeyden buluyor. Ülkelerden buluyor. Benim bildiğim kadarıyla. İş öyle telefonu mi? ya sonuçta. Bir kere bir kitap da okumuştum. Yani bir, bir iki telefonlar var. Kendi özel telefonu olsa sen mesela özel telefonla öyle kaydediyorsun anladın. Ha öyle. Ben bir kitap da okumuştum. Oktay bu keyifli kitapları e, radyo kütüphanesi... Vericem. Lütfen parçayalım. tamam. Modern Samahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo türesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tam stüdyoya girmeden önce keyifli arkadaşım Oktay'ın bir cümlesi vardı. Özlemişim üç kişi yayını. Evet, bu samimiyeti... Özellikle samimiyetin özlediğini Vay düşünüyorum. Vay senin az önce sorduğun şey vardı. Bu yayın yapmak bisiklete binmek gibi. Ha, Değilmiş abi, abi o ortaya çıktı. <gülüyor> Aynıymış Aynı abi. Abi bisiklet gibi olaydı. Her şey hayatta keşke bisiklet gibi olsaydı. Ya da başkalarının deyimiyle velospit. O zaman e, hayata her şey bisiklet gibi diyerek bu konuyu kapatalım. Kapatalım. E, Yılmaz Ural, Vallahi çok sevdiğimiz, enteresan, şahsına münhasır... Ee, teknik direktörlerimizden bir tanesi Her teknik direktörümüz şahsını minasır ama Yılmaz Vural'ın ayrı bir yeri vardır herkeste evet. Çok esprili ee, Ondan sonra duyguları e, En üst seviyelerinde yaşayabilme yetisini gösteren bir insan 22 ayrı takımı 27 kez çalıştıran Türkiye liglerinde en fazla takım çalıştıran Hoca ünvanını e, aldı Yılmaz Vural e, Bir süre önce Bu sezon herhangi bir takımla anlaşamamıştı e, Yılmaz Sorun, e, Yılmaz var sonunda e, takım almaya karar verdi. Ne yapabilirim, ne yani. yapabilirim? İkincilik kırmızı grupta mücadele eden 18 takım arasında 11. sırada bulunan İstanbul'daki Bayrampaşa Spora talip oldu. E, bunu nereden alabiliyoruz? <gülüyor> Böyle takım. Kim kulübün başkanı? Kaça satıyorsunuz bunu diye mi? Ee, güzel. Bir, parası, bir hava parası var. Vallahi bir hava parası var galiba. Ben Yılmaz Vural hazırak Vallahi olmak istemiyorum. Valla futbolcu bırakın demiş. Futbolcu yetiştirmek ve Bayrampaşa Spor'a e, üst Likleri taşımak için talibim diye çıktı. Hepime de yakın demiş. Bir de Yılmaz Vural'ın biliyorsun üç büyükleri ya da milli takımı niye e, gelememesiyle ilgili bu ayrı bir ciddi şeyleri var. Yani yabancı dil biliyorum, şey yapıyorum. defalarca ya televizyon programlarında. Seviliyor mu Yılmaz Vural? Vallahi Yılmaz Vural'ı seviyoruz ama aslında. galiba böyle şey diye bakıyorlar kulüpler, büyük kulüpler. Ya komik adam olmaz o bize gitmez falan gibi böyle bir şeyle yaklaşıyorlar. Ya ciddiye almıyorlar ama gayet de başarıları var ee, Yılmaz Vural'ın. Yılmaz Vural'ın bundan sonraki e, ne diyelim teknik direktörlük hayatında ve kulüp sahibi olunca ne deniyor kulüp sahibine? Başına, başına geçecek değil mi? Teknik başkan, başkan, teknik direktör her şeyi ya. Daha nasıl vakit bulacak evet. abi hem başkanlığa hem teknik direktörlüğe hem Şimdi kulüp şeye. küçük olunca şey yapmıyorsun o kadar... <gülüyor> sıkıntı olmuyor Ama yani. Abi de şöyle bir şey vardır herhalde. Böyle bu kadar futbolun içinde bir adam hiç çalışmasa da zaten bütün hayatı gene futbol değil mi? Bari gideyim orada. Boş zamanlarımda da şey, şey yaparım. Yapayım. Onun dışında da teknik direktörlük. Neyse altyapından itibaren alacağım. Başarılır. Göstereceğim demiş ya. 3 sene içerisinde 1. Lig'de Bayrampaşa Sporu göreceksiniz. Gerçi bilmiyorum o kadar süre yeterli mi? Çünkü kırmızı ligden şeye çıkıyorsundur oradan Bankasya falan filan Kaç diye. yılda? Ha? Kaç yılda çıkılıyor? Vallahi bilmiyorum da bulunduğu kümeye göre değişiyor ya o kümeye. KPSS'ye giriyorsun. Her yıl şey olsan. Her yıl Süper Lig'e çıksa galiba 1. lige öyle çıkabilir. Kulüp olarak başkan KPSS'ye giriyor. Orada hangi puana bakılıyor KPSS onu tam bilmiyorum. KPSS'ye ve şey ALES'e giriyor zaten. Ales e giriyor. Ales e giriyor. ALES de çünkü bayramacı evet, dil D sınavı da önemli çünkü dil, dil ama sınavı. dilden geçecek garanti Almancası var Filmazo. Popescu, Popescu. kimdi? Popescu eski bir Galatasaraylı sohbetçi. futbolcu. Galatasaraylıydı futbolcu tamam. Ne oldu? eee bir merak merak olarak sordum. Zin bir anda o isim şey oldu da canlandı. Nobel'li yazar nokta nokta nokta yaptı. Orhan ne Pamuk olabilir? ne yapmış ya olabilir? Yok. Bir şey yoktu evde menemen mi yap. Orhan Pamuk değil, Moyan. Moyan. Moyan. Kitabının Şimdi, ismini alabilir miyim? Kitabı. Bende var mı diye hiç bakacağım. Çünkü ben yazarlara göre sıralamıyorum kitap isimlerine göre. darı tarlaları diye bir kitabı vardı. Türkçemize mi böyle çevrildi yoksa e, Ya yaba... hatta filmi falan da yapıldı. Kızıl sonra darı... Mı? darı niye denir? Mısır işte ya. İzmirli çünkü Moyan. Moğyan doğru. moyan e, Nobel yazar. Bir nokta... kızarmış yeşil domatlar diye. Gene bir İzmirli film. <gülüyor> bir film <yok. gülüyor> Çok güzel filmdi o da. Ay evet ya. Ee, ne yapmış olabilir? Nobel yazar Moyan Ne yapmış olabilir? Rezalet çıkarmış. Kebap yaptı. Aa bravo valla. Neden? Kebap dediğiniz ha Türkiye'de mi? Ben de hani böyle geldi. yatış yaptığında ne yapıyorsunuz kebap? Yatışta yapmışlar. Yatış kebap. Yatışta yapmış. Daha yatmadı. 2012'de aldı galiba Moyan Kebapçı'ya gidince o da ünlü sanatçı dünya? olarak şey mi yapmışlar hemen? Tezgahlı Artus Ayrı şey lavaşın üstüne Mo'yan yazmışlar susamlarla yani kısa, kolay yazılır ya. Konu şey, Çincesi de kolay yazılır. İki tane şey yapıyorsun, şekil yapıyorsun, oluyor sana Mo, öbürü de yazıyorsun. Yang. ya Geçen yıl şey diye e, proje başlamış ya hiç haberimiz yok. 100 Çinli Entelektüelin Türkiye'de ağırlanması projesi. Ay biz de evimizde bir Çinli Entelektüel ağırlayabilir miyiz? <gülüyor> yani çocuk ağırlanıyor da niye entelektüel ağırlay? Biz küçükken çocuk ağırlamak için yanıp tutuşuyorduk büyümüştük. 23 Nisan'da hiç şeyim yok benim. Yani 23 Nisan olmaz canım. Yani entelektüel dedin adamı hemen ben başımın bir yeri var. Gerçi şimdi Çinli entelektüel de bilemiyorum ki ya. E ama ağırlamaya çağırmışız adamı buraya. Mutfağa mı soktuk? Yok, Yok mutfak değil direkt kebapçıya. Ya. Önce bir boğaz turu. Tamam. Eşiyle e beraber abi diyorsun. Abi yemiş mi? Tabi kebap. Tabii kebap. Hem, Yedirmişiz. Hem yemiş. yatış hem de kebap yemiş. Böyle uzun güzel dediğim gibi yani böyle lavaşıyla beraber falan filan böyle gelmiş eşiyle beraber gelmişler. Güzel ağırlanmışlar. Ee, Moyan Ondan sonra kim ağırlamış? Oran kim? Niyeyse oran pamuk geliyor aklıma ya. Oran pamuk gezdirmesi lazım gibi geliyor sanki. Evet. O da Nobel'li çünkü. Nobel'liği Nobel'li gezdirebilir. Yani biz Nobel mesela sıradan ne zaman yatırdılar abi? Kesin abi beni ne onu 3 taksitte yatırdılar. Yemin ediyorum ne aldığımdan bir şey anladım. Ne verdiğimden bir şey anladım. <gülüyor> Aldığım gibi gitti abidim. Bugün Ankara'ya geliyorum Oyan. Ankara'ya mı? Evet. Vallahi yemin ediyorum. Geldi bizim dükkanda ağırlayalım ya. Vallahi gelsin başında. Şimdi böreğimiz diyorsun. var. Çin böreği yaptırayım mısın? Çin böreği mı? her zaman. Yani 45 yıldır kaç yaşında Moyan bilmiyorum da parantezici kaç vermiş? Parantezici verilmemiş ya. Hayda. Neyse Parantez yani şirayı. o kadar senedir. Adam Sadece... zaten çin böreğini doymuştur. Sen Şeyci... işte yurt dışına gitsen He. birisi sana şey diye dayasa. Mantı Mantı yok buna boyozum moyosu verse yer misin? Benim çok başıma Mant... geldi. Yani Bu rehberlik buna... döneminde ikinci günde Ege Bey'i bizi bir güzel kebapçıya götürseniz Ege'nin rehberlik dönemi. Sevgili dinleyiciler bu Ege'nin rehberlik dönemi Ege'nin kara yılları olarak da Hakikaten tarihteki yani. yerini almış. Hayatımda Çok... yapmayacağım şeyler o dönemde. İngiltere'deydi değil mi? Hmm. Ya Gayet Almanya'da olsa bak mesela o fikre Aa, ben de destek olabilirdim ya. Ama İngiltere Almanya'nın döreni Döneri şey yani Türkiye'den daha iyi döner bulursunuz yersin. Sen daha iyi bilirsin Faiz. Çocukluğun evet, senin abi. bir Almanya dönemim var çünkü? Hem de kara yıllarım Almanya döneminde geçer. Dönemi Ege'nin İngiliz gibi. yılları var. Sen nerede kaldın ya? Oktay Amerika'da yaşadı işte. Benim, ben Amerika'da <gülüyor> kaldım. <gülüyor> <gülüyor> bu sabah konuştuk. <gülüyor> ben bu sabah bayağı anlattım. <gülüyor> trafikte <gülüyor> <Arabayağı> gelirken <gülüyor> yani bu trafikte kıyasladım da. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> sabah hafta çok fazla egzoz ben. gazına mı <gülüyor> muhatap <gülüyor> oluyorsunuz? Kafanız ne oldu sizin ya? Amerika'da yaşadığı dönemde. Sen bunu beklerken garaja girip falan mı yapıyorsun Ne yapıyorsunuz? Giriyorum Oradan şey var. Sporusu var ya benim arma. <gülüyor> Bagajda. <gülüyor> oradan egzoza bağlayıp içeriye veriyorum. Ege ininceye kadar. Bir gün geçinecek diye çok korkuyorum. Vallahi. Ben de hızlı, hızlı, hızlı Ayakkabıları bağlamadan indim. Ee, çok güzel anlattı bana. Tabii, Amerika'da tabii. yaşadığı dönemde en Amerikan çok izlediği şey ya. şerit değiştirmekmiş. 3 hafta yaşadım ben orada. En çok bunu zevk 3 hafta Amerika'da, Amerika'da ben değiştirmek e tabii canım. İrlanda, İrlanda'da, İrlanda'da da yaşadığın da dönemde o maydanozu anlatsana. Çok <gülüyor> özlemiştim. İrlanda'da da öyle. Ne yapıyorsunuz siz ya sabah sabah? Çok uzun süre kaldım İrlanda'da. Maydanoz, en çok özlediğim şey maydanoz oldu. 5 gün. 6 gece 5 gün kaldı. Canını çok mu sıkıyorsun? Yani bu sohbetleri canı sıkılan adam yapar ya. Artık yani ne yaptıysan? Ya abi adam dünyanın değişik yerler. Ya tadını yaşandı. kaçırıyorsun ya canını sıkıyorsun. İkisinden biri başka açıklaması Birleşik yok mu? Birleşik Arap Emirliklerinden şey geldi fetva geldi. Kime? Ee, Mars yolculuğu bir... caiz değil diye. Aa, Aa niye? Bilmiyorum ki Mars'ta. Şey diye sorsaydı abdesti falan gitiliyor falan diye. Mars'ta yaşamaya çalışmak intiharla eşdeğerdir. Ne gerek var diyerek ee, Birleşik Arap Emirliklerinden bir şey geldi. Bir fikir geldi. E fetva Amcamız orada diye. Fikir değil tabii. <gülüyor> fetva dememize uygundur. Bir fikrim var. Yani <gülüyor> o şekil olmuyor yani. Kalıcı bir insan için e, Kalıcı bir insan için mi? Yerleşim ne? Ha, kalıcı bir insan yerleşimi kurulması planlanan Mars'a yapılacak yolculuk insan hayatı için çok büyük tehlike arz eder efendim demişler. E tamam bir sürü tehlike arz eden bir sürü meslek var dünyada evet, iş gücüyle ilgili bir tık yok yani. Mesela aslan terbiyeciliği. Çok tane aslan terbiyecisi gitti. Çok tane derken bir sürü anlamında kullandım yani. Ondan sonra o yani Mars'a gidecekleri böyle bir görüş var. Giyiyorsa gitsinler. Şimdi giyiyorsa gitsinler Ölebi mi? Ölebilirsiniz diyerek. Ölersiniz derler. Ölersiniz hakikaten. Ama yani şey ne yapacağız? Yani bir yolu yok muymuş? Bir şey yapamıyor muymuşuz? Hallederiz diyen bir adam varmış. Sen... Hallederiz abi Olmuşsun. onu uçaklatırım ben sana merak et <gülüyor> Onunla istersen şey yap. Tam Mars'ta yaşayan yok zaten ya. Ya yani şimdi de verelim de demişler. Ya oradan güzel bir iki fotoğraf, bir şey, bir bir şeyler getirildiği zaman orada da hani böyle bir hoş e, bir şey. Bir, bir şey iki da. görüntüde bakın a burada da böyle şeyler var falan diye belki hoşlarına gider. Tamam hadi bir giderek bakarak olun diye. Ya da adamı alıp bunu kim söylediyse onu direkt maç götüreceksin. Direkt maç götürebilirsin. Evet. O Fransa'dan da bir açıklama var. Fransa ne diyor? Efendim bu uygundur demişler. Ne uygundur ya falan demişler. Fransa'da bir çiftçi ee, robotla besliyormuş şeyleri, inekleri Yeni proje kapsamında Aa, o, Çok güzel, elini kirletmek istedim Yıllardır biz hep böyle işin mandıra kısmındayız da Bu işin bir de altyapısında bir sürü pislik iş var ya. 140 Onun... bin euro ha? Robotun maliyeti ne yapıyor? Robotu şey yapıyorsun, bırakıyorsun abi. Bu kendi kendine daha doğrusu kendi kendine süpüren şey var ya, temizlik Hı -hı. robotu gibi. Robot, Eli kolu yüzü olan robotlardan değil. Ha, yani. Kabahatleri değil. mi temizliyor? Çünkü biliyorsun. Kabahatleri temizliyor. Bu, bu büyük baş hayvanlara tuvalet eğitimi verilememesi, belki yani verilmesi aslında insanlık tarihinde çok yepyeni bir çığır açacak. Yani bu hayvancılık sektöründe. Bambaşka bir noktaya geleceğiz belki ama patır patır bu memelilerde böyle bir rahatlık var ya. Doğru böyle bir sorun var. İşte o sorunu da şey yapmışlar. Yani Çözüm olmasa da hayvanlar rahat ediyormuş. İnsan olunca bir huzursuzlanıyor. İnekler. E hep canım sen de başkasının yanında yapamazsın ki. İneklerde öyle bir şey yok ama. Ay yani, canım şarkı. orada şey var yani aslında imkan verirse belki yapacaklar. Biz hiç bugüne kadar Doğru. insanlık olarak bir şey yapmadık ki. Sen oraya bunlara birer affedersiniz kabahatler yapabilecekleri bir yer ayrı. Çünkü herkes gözümün içine bakıp şimdi biz büyük baş hayvanız diye düşün. Yusmis çok güzel hoş sohbetimizi yaptık. Sıkışık zaten. Bir yer göstermedikleri zaman aynı yerde yedik zaten. 3 yaşa aynı 5 yaşa 3 yaşa 5 yukarı aynı zamanda yedik. E sistem aynı. E, ne olacak? <gülüyor> bir süre sonra bir tatlı böyle birbirimizin yüzüne baka baka sonra birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Ama sonra bir süre sonra ne oluyor? Adam patır patır sen yaptın. Ama sen Biz, yaptıysan ben yaptım. Sen ne diyorsun? Rahat rahat değil. Belki hayvan saatlerce tutuyor da birisi bir götürmediği için şey oluyor. Biz bunun eğitimini almadık zaten diyerek rahatlatıyormuş e, inekler tabii canım. kendilerini. Onları robot. bir yapsalar hiç ne robot ama güzel. yani. O... Yalnız süt üretimi falan direkt artmış. Artar, i̇nek başına süt üretimi 10 litre artmış robot. Günlük. Şey evet. Çok iyi. Çok iyi. Valla süper yani nasıl çıktı bu bilmiyorum. Günde 10 litre ayda 300 litre. Bir, bir tekerlek yılda... peynir çıkar yani. Orada. Kaç tane inek üç vardır? 3 tondan fazla 3,5 ton inek demek Oktay. İnek demek diyorum süt demek. <gülüyor> hem kafa mandıraya basmıyor ya. Neyse. Dört, dört kişinin yaptığı işi tek başına yürüten bir robot. Adeta Harika. bir bilgisayar. O zaman e, tüm robotlara kolay gelsin diyoruz. Yani bunu Hayır da niye verdik? Diyoruz. Bu haberleri niye verdik? Dünyamızda hep kötü şeyler olmuyor. Olmuyor tabii. Robotlar da illa dünyaya istirahat edecek değil. Bir, bir şey yok. Senin işine gücüne koşturuyor yani. Senden çok koşturuyor bir de. Öyle bir şey de var sevgili dinleyiciler. Samimiyetle devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar İyi ki şu fon başladı da stüdyoya geldik sevgili dinleyiciler Ege, Yani şimdi vallahi Ege yani Mutfakta şimdi konuştuğumuz konu kaburgadan çektirmekti Valla kaburgadan çekti Sen hep bizi oyalıyorsun da sabah Vallahi ciddi söylüyorum Size kafamıza daha çirkin bir ifade söyleyeyim mi kasap ifadesi Söyle. Ağzını almak O ne demek? Ne, ne demek o? Burada şimdi değişik değişik etlerden çekiliyor ya Tamam ha, Makinenin ha, ağzını, ağzındakini ağzını ağzındakini Makinenin al ağzını alayım mı? Hmm. Ağzını, ağzını, ağzını, ağzını, ağzını, ağzını yiyelim Mesela Çok bu güzelmiş. ne? Orada makinenin ağzındaki kıymadan alınmış e, etle yapılan köfte. O alınan biz... şey ne oluyor? Tekrar makine mi konuşuyor? Hazır kıymaları atılıyor işte. Neyse artık o, o gruba dahil ediliyor. Ha o vitrine bekleyen kıymaları. Kıyma mesela alın. en son gulaş çekildi. Ağzını alır mısınız? Hemen gulaşı atıyorsun. Teşekkürler lütfen. Sağol Sağ Sağol. Verdiğim bilgiler için kasap dünyasında Ege Kayacan diye haftaya yeni bir köşe başlatacak. En Zaten... e son kıyma makinelerinde neden etkilendiğimi de size... Yayında mı anlatayım mutfakta mı dinlemek istersiniz? Anlat ya bir, bu iki cümle, bir iki cümle dinleyebiliriz yayında. Bir yayına. iki anlatırsan. Bu ağızda kalan şeyin etin bozulmaması için böyle güzel kıyma makinelerinin orasında şey var. Plastik mi? Ee, Kapak mı? Ee, soğutucu var. Wow, wow, wow. Yani et oradayken de şey oluyor. Soğuk halde muhafaza durup ediliyor. bakteri üremesini minimuma indirmek suretiyle sağlığımızı daha da güzel hale getirir. Sağ olasın Şimdi bugüne kadar estetik dünyasına <gülüyor> girmedik belki. Şey evet. Millet Mars'a yolculuğun şeylerini konuşurken benim etkilendiğim bir icat bu. E olsun ederim. öyle deme ya. Televizyonda bir program var. Ne nasıl yapılır falan diye böyle bir Hı -hı. E, galiba Discovery kanalında öyle bir şey var. Onda e, gelecek hafta kıyma makineleri diye bir köşe var. Aa onu ben, kesin haberdar et. Onu ben seni arayacağım o konuda. Kıyma makinesi nasıl yapılıyor? Kıyma nasıl çekiliyor? Aa, bu... Eskiden kıyma makinesi yokken ne yapıyorlardı? Hep bıçak arası mı yapılıyor? Evet mi? satır bıçak arası dediğin satır arası. Onun özel bir adı var ya. Bıçak arası ne? Bıçak arası değil. Zırh. Ha zırh zırh. zırh Zırhlarsın. Eti zırhlamak derler. Zırdan geçirmek. Herhalde o zaman Mesela... insanoğlunun en büyük icadı kıyma makinesi. O zaman yani köfte yoktu şey... adam gibi. Valla yani... en büyük icadımı bilmiyorum ama yani şu dediğin şeyden ben de etkilendim. Çocuklar yani köfte yeten bir makina yapılmış. Yani bir makine yaparsın da o böyle şey olur. Bazı yerleri aksar bir şey olur falan filan. Bu böyle hakikaten... Ben kendi kendime yeterim diyen bir makinaymış. Ben kendi kendime değil tüm uygarlığa yeterim ben. İçindekini de şey yapıyor mu? İçindeki eti? Terbiyeliyor. İçindeki <gülüyor> soğutuyor eti mu terbiyeliyor. o ucundaki soğutma cingosu? İşte biraz soğutuyor dediğim. Şey, Oradan soğutma gidiyordur yani. Sızma yapıyordur yani değil mi? Tabii. Ortamı bile soğutuyor yani. yani. Yaz zaman mesela kıyma makinesi biraz daha açıyorlar. İzmir'de biz ben hatırlıyorum ben kışın kıyma makinesiyle ısınırdık. Soğurduk. Yok. Onun işlemli olanları da. olanları var, olanları var. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı biraz 4-5 konumu... saniye düşündükten sonra. 4 saniye düşündükten sonra bulduk. Cümlemi yani. değiştireceğim. Evet. Buyurun. Cümlemi mi değiştireceğim? Maksatla değiştirim daha diğeri. Maksat D derken cümlemi değiştireceğimi onurumu ayaklar altına alırım diye bir lafım vardı benim. <gülüyor> Şimdi estetik ve plastik cerrahi uzmanımız var biliyorsunuz Arapça Estetik hafta cerrahi ile plastik cerrahi arasındaki fark ne? Mutaf mı? Değil. Mutaf Hepiniz, mı? çocuklar hepinize verecek cevabım elbette ki var. İkisi de aynı. Aynı mı? Estetik cerrahi, plastik cerrahi rekonstriktif cerrahi, falanlı cerrahi, filanlı cerrahi, cerrahi olarak da geçer halk arasında. E, falanlı filanlı cerrahi uzmanı operatör doktor Bülent hocamız e, Türkiye'de estetik oranlarını açıkladı. Hı hı. E, ondan sonra bir süre estetik yapılıyor ülkemizde. Ama e, neden yapılıyor? Bunların %20'si %30 gibi ciddi bir rakamı çocuklar yüzünden yapıldığını açıklıyor hocamız. Evet ama bu galiba bu haberi biraz şey yapmışlar. Ben geçen gün Docevelle'de dinliyordum da Almanya'da da kepçe kulaklı çocuklar üstünde çok yapılıyormuş bu. Kulak küçültme ameliyatı. Küçültme değil. Bizim mesela oğlanın kulaklarında datlı bir kepçelik olduğu ortaya çıktı. Ama çok sempatik duruyor. Bilmiyorum ileride de aynı sempatikliği yaşar mı? Benim dayımın oğlunda da vardı o. Dayım bastıra bastıra düzeltti onu das bastıra, bastıra. vallahi boş zamanlarında kulağını şey yap. Kıpkırmızı oldu be kadar. kadar. Ama ne olacak? kremleyeceksin öyle. Tahriş etmeden sadece kıkırdağı bükeceksin. İsmi yalan yanlış Bir şey anlatma ya. Çocuk ya, kaç yaşında? Böyle ucunu sivritme. Mr. Spock gibi yapacağım onu. Mr. Spock'un babası da öyle yapmış. <gülüyor> çeke, çeke, çeke, ne, kadar çeke, çeke. Kulağı, ne kadar güzel kulağın. Ne kadar güzel kulağın. Ama kendi kulağını bırak öyle kulak okşayarak şey mi olur ya? Bir de eşit yap. Simetrik olsun. Ben insanda simetri veririm arkadaşlar. O zaten ama eşit yükseliyor olabilir organlar. Birbirine benzeyen... Organlar eşit yükselir. Organlarımız eşit yükselir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bu tezinde yemin ediyorum Nobel tıp ödülüne adaysın. Şu anda ben adaylarını <gülüyor> yani koyuyorum. Yani bir şey yapmana gerek yok. Bir tanesini sen şey yap, yükselt. Gerisi gelir. Diğer aynısı varsa o da yükselir. Yüzde 20'si, yüzde 30'ları çocukların... E, anne babaları, anneanneleri, dedeleri eleştirmesiyle ortaya çıkıyor. Senin bunun niye böyle diye iblisin teki gelip söylediğinde lan bu yeni burnun ne hakikaten diye psikolojik baskı. Ne dedeler mi çocukları eleştiriyor çocuklar mı? Çocuklar dede eleştiriyor ya da anneanneye geliyor ki senin yüzün niye bu kadar karışık? Ha o yüzden çocuklar orada ilişkili. kaldırıp böyle. Niye orada çuval taşıyorsun lan. falan mı diyor? Ha mesela, mesela çuval taşıyorsun. E, ne çuvalı oğlum çok diyor. Çok özür dilerim sen dede olarak çuval bundan 10 sene önce kendi çocuğunu sen bu çocuğa bakamıyorsun diye eleştirirsen ha, o ondan sonra gelişsen, 10 sene sonra tahta çanaklar döner de dolaşır sana gelir. Çok iyi olmuş ya. da vallahi çok laf sokar. Vallahi torunlar, dedeleri, analanelere, babaannelere, annelere babalara laf soka soka herkes vallahi bütün e, ebeveynler çocuklarına daha güzel gözükmek için daha doğrusu ailenin büyükleri diyelim. Mesela enişteye bakıyorsun, ayar oluyorsun. Ben de enişteye ayar olurdum. Yani ne bileyim tipi Tipe bunu bakıyorsun. falan. Şimdi mesela al onu götür enişte bana güzel gözükmek için ne yapıyor gidiyor. Fış dedi. Fışt diyor, fışt diyor fışt ama fışt bir di bakıyorsun fış diye bir ses geliyor bir bakıyor tipsizliğin teki. Yani böyle çok yani hayır hayır böyle ameliyata gidiyor bir geliyor oh be diyorum ha, yani o zaman işte işte, diyorum. Ha, tamam. Mesela yani bunlar işte yengeler halalar dedeler tamam amcalar. Be. Tamamen akrabalıkla ilgili bir şey miymiş yani estetik? Bence ailenin hiç sorunuyla alakalı bir şey. Estetik yani ama bayağı bir yaptıran var. Çocuk iblisler yüzünden. İblisin iki ağır lafına bakar. Bir de çocuklarda ağzının ayarı yok evet, ya. yok. Ağır ağır konuşuyorlar. Birbirleriyle de ağır ağır konuşuyorlar. Kaybedecek neyim var ki Luke Skywalker diye konuşuyor arkadaşıyla. E arkadaşıyla konuştuğu gibi dedeyle konuşursa ne olur? Dede senin torbaların niye böyle? Dede basacaksın üstüne falan diyor. Yani ne yapıyor? Dede koştur koştur. 78 yaşında adam gidiyor. Estetik cerrahi. Plastik cerrahi. Efendime söyleyeyim. Toparlatma ameliyatları falan. Hala çok pahalı ama bunlar. Biraz daha ucuzlaması Biraz lazım. daha ucuz. Ne kadar? Yani aslında bilgisayar dünyası bayağı bir ucuzladı. 600-700 olması lazım benim şeyim, fiyat. Neyin? Neyin fiyatı bu verdiğim ben anlamadım. Genel Kıymanın estetik mı? Adam valla kıyma 100, fiyatı gibi. 100 lira esir. işçilik. 500 lira malzeme. Plastik Hattımızda yani. bir estetik cerrahi uzmanı var. İstersen ona bir kulak verelim. Alo. Malzemeyi de bazen kendi vücudundan alıyorlar. Mesela onda da tavsiye evet, O zaman fiyatın da düşük olması lazım. Tabii, tabii dedim ham maddeden düşün. Sırf işçilik almış Mesela Ege'nin Ege'nin dedim. Ege'nin göbeğinden alıyor. Ege'nin kalçasına veriyor. Ege'nin göbeğinden aldığını kalçasına verince ne oldu? O işçiliğin Abi, düşük olması lazım. Gerekirse Hayır. onu biraz daha fazla alsın. Evet. Onu da başkasına kullansın. Senin en büyük derdin ya kalçalarım daha dolgun olsun deyip duruyorsun. Evet doğru. Mel Gibson'ınki gibi olsun istiyorum. Işte. Mel Gibson kalçası diye bir şey yok. Var var. Ha bir filmde mi Çok gördüm? Sen iyi niyetli olduğun için hiç bakmamışsın Fahir. Ben, ben bir keresinde Harvey Keitel kalçası gördüm. Şey olur, Allah Allah ya dedim. Harvey Keitel kalçası da iyidir. onun, onun olsun hangisi ucuzsa yani. Hangisi ucuzsa. Ama onlar yaştan yani. Sen elinde birkaç tane kalça e, fotoğrafıyla ile git Şu şekil bu şekil olsun diye. Onlar ne kadar çekeceklerini ne kadar dolduracaklarını. <Gülüyor> Kalçadan ]ları. çekiyoruz kaburgadan çekiyoruz. Geldi gene sohbet. Valla kaburgadan çekiyoruz diye başlayan sohbetimiz kalçayla bitti. Hayırlısı olsun. Ama mankenlerde kaburga verdiğim... aldırma var değil mi? O Merlin Manson'ın iki kaburgasını aldığı bir takım sebeplerden dolayı söylenir rivayet olunur da yok öyle bir şey. Yok mu öyle bir şey? Ee, kendi kendiyle olan bir sorunuyla ilgili olarak söylenen bir... Kaburga şey. mı ameliyatı yok mu? Niye kaburga aldırıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kaburga mı aldırılır Belini ya? Belini inceltmek için. Belini mi? Hmm. Senin kaburgaların beline kadar mı iniyor Regen? Ne bileyim böyle mankenlerde var diye biliyorum. Yok öyle bir şey ya. Yok Ben biraz bir huzursuzum şu anda. Çünkü e, modern sabahlarda verilen kalça örnekleri Mel Gibson ve Harbi Kaitel. Harbi Kaitel yani biraz ben rahatsız oldum. Şimdi artık değişti bunlar abi. Yani, yani o eski cerrahların odasında ki kataloglarda artık onlar yok. Onlar gitti. Onlar onlar artık eski de yani bir önceki ciltlerde duruyorlar. Yani ben de şey evet. Şimdi yepyeni Şeyin kalçası var diye biliyorum ben. Cudlow. Yok o da Yok, eski. Yok o da eskidi ya. Hmm, Michael Fassbender. Michael Fassbender onu bilemiyoruz. Fassbender. Şeyde oynayan adam ya. Şey deme, Oktay, şey, şeyde mi Oktay bile. Ignorius Busters'da oynadık. Şeyimde bütün A'dan Z'ye kalçasını gördük zaten. Ha, doğru ya bir sürü adam vardı. Ben hani harbi kalçası. o internetten. Tummy seçiyorsun. Zaten mesela öyle şeyler var. Mesela bu bir kalça seçiyorsun, senin vücuduna uyduruyorlar. Bazen mesela kalçayı çok beğenirsin de senin vücuduna uymaz. İngilizcede kalça ne demek? Onun aplikasyonu var benim ee, bildiğim. Kalça değil ya. Hip mi? Hip. Evet. Hip mi? Aha. Hip. Hatta böyle çok çalkalayınca çok çalkal Yok sallama kişini. Hip şey. düşürürsün diye. Hipster Sen var mesela Hipster. Kalçacı. Kalçacı diye geçer. Kalçacı geldi. Hani <gülüyor> Haydi kapat, kapat artık. Kapat. Yeni saat olmuş. Kapat. Kendi kendini şey yaptı. İmza tutan bir bu açıklaması <gülüyor> bu Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İkisi insanlar günayında Philips'e bir kez daha Modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Neler oluyor? Neler bitiyor? Hmm. Oktay ne oluyor Çiğev ya? Kiev belediye başkanı istifa etmiş. Kiev'in. Hmm. Ukrayna'da biliyorsunuz olaylar var. Geç bile kaldı ya. Her gün 20'den <gülüyor> fazla insan ölüyor. Hiçbir hükümet insan hayatından daha değerli değildir demiş ve istifasını vermiş. Geç de olsa. Yani iyi siyasetçiler de var. Hiçbir şey, otporu falan söylememişler mi onlara? Yok. Söyleyen vardır ama canım yine. Zello zello bunlar zelidocu falan bunları hiç... İşte Ukrayna'da zelleciler yok mu ya hakikaten? Var ya, dış mihraklara açık bir ülke tabii, Ukrayna. Tabii, orası her ülke yine... olduğu gibi o orası da açık yani. Avrupa Uzay Ajansından bir açıklama var. Ui. 2012'de yo, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Avrupa Asla Uzay İstasyonu neydi? Neydi? neydi? European Yok yok, UI UI doğru. yok, Uluslararası, Uluslararası Uzay, uzay İstasyonu. İstasyonu Avrupa Uzay Ajansı neydi ya? Agency, Agency Agency. Avrupa, Space. Europe, e, uzay, e... ESA. ESA. Esat doğru. Zaten sonuna da... Bayağı peş... düşündük sevgili izleyiciler. Uza... Keşkilatını yani. sonuna eklediğin zaman ne oluyor? Esat. Lütfen demiş herkes uzayındaki çöplüğüne sahip çıksın demiş. E doğru vallahi. Biz Avrupa de şimdi uzayacağız. yavaş yavaş bugüne kadar sorumluluğumuz yoktu ama... Arka arkaya gidiyor şeyler. Bir tane uydu mesela gitmiş. Uydularımız... 2012'de ee, bir uydu de sahibi belli ne şeyi belli şu anda dolanıyor. Kim gönder gönderdi? Şarjı bitiyor. Belli değil işte abi çöplük. lüksesine edeceğiz abi, sesini abi çöplük. çöplük. bu Gravity izlediniz mi siz? Hı -hı. Gravity. Yer çekimi yani. Ne kadar sıkıntı yani doğuruyordu yerçekim. orada. İz i̇zlediniz değil mi? Ben izleyemedim o filmi de ben orada orada bu anlatılıyor değil mi? Uzay çöplüklerinin Pislikler. hangi aşklara gebe olduğunu. Vallahi maalesef. çok şey gibi kullanıyoruz. Harvard, göz, gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye düşünüyoruz İlla ama. insana gerek yok orada bizim başka uydumuza çarpsa bitti gitti, gitti yani. Hepsinin de böyle şey var, bir yörüngesi var bilmem nesi var. Pili bitince bunlar yörüngeden de çıkar maazallah. Bunu şey yapmak bir, kontrol lazım. Kontrol edemem ya. Nasıl tuvalet kağıdı işini gördükten sonra... Eriyor bitiyor. Eriyor, bitiyor. Öyle bir malzemeden yapsalar bunu. Tuvalet Mesela, kağıdından mı? Kağıt olmaz da karton tipi bir şeyden olabilir. Daha ya, sağlar. Ya erise güzel. ne olacak abi erise? Bence yok onu... olacak işte doğada kendini yok edecek. Uzay, Uzay yok. dediğin doğa Uzay değil mi? yok olur mu ya? Gider ondan sonra başka birinin gezegenine gider. Uzay, Zana, bu uzay dediğin şey Oktay, sonsuz ta kendisi. bir boşluk değil mi? Boşluk değil. Bildiğimiz kadarıyla şu Hayır. anda. Hayır olur mu? Olur mu muhterem? Olur mu bugün çuma? Ben şimdi konuyu açacağım sana. Onlar hiçbir şey yok olur mu ya? Ya Orası doğanın kendisi ya. Yok olmaz işte onu yani diyorum ya. Yani boşluk değil yok olur. Onu söyleyecektim ben de yok olmaz diyenlere yani cevap an, tam bir Cuma sohbeti oldu. <gülüyor> şu anda ikna oldu. O yok olmaz olur mu ya? Nasıl gider, vallahi ben, ben korkarım abi. Birinin bahçesine birinin gider. Birinin genzine kaçar gibi bir şey bu yani. Karış, Karış içinde bir ses bile yok olmaz diyor. Yok olmaz abi. Hiç bu şey var gidiyor. ben yok yoktan var. Bunu ilk öğretilen şeydi bu bize. Yani o yüzden böyle bir o zaman, şöyle zaman bir şey. yani git, gider, gider birinin bahçesine düşer huzur içinde yaşayan Hayır. uzayları sen rahatsız Hayır. edersin. Şöyle Sonra bir şey yapabiliriz. Olur. Nasıl ki bu dünyamızda Ankara'mızda da son dönemde popültürlük olarak konuşulan şey var. Ne? Ee, bu hafriyat, Kapı, dökme, kapılar mı? hafriyat dökme alanları var. Tamam. Ee, yani Ankara spor <gülüyor> değildir belki de. Uzayda da başka bir e, hafriyat alanı bulunur hafriyat alanında oraya döndürülür gönderilir. Bir şey sorabilir miyim? Biz dinleyicilerimiz adına bakışalım istersen. Onlar bir ara Ankara şu Ankara Spor mu dedim vibe? Yanlış ola, Yalnız olan dinleyicilerimiz vardır kime bakacaklarını bilemiyorlardır şaşkın yani şaşkın. Şaş, bize bakmış olsun. Bir de bugünkü yayınımızda şey, özellikle şu belediye seçimi sırasında çok dile getirilen bu, hadise var ya bu hafriyat alanları Ankara Spor'umuş. ...şu kadar alıyormuş, bu kadar alıyormuş ha. diye bir hadise ha. var ya. Tamam. Yani, o zaman bu değilmiş. Bu değil. Şimdi yani şimdi yani hafriyat, şu, hafriyat değil, alanları var. Ben açıklayayım sevgili dinleyicilerimize bugün yayınımızın sonunda Bugünkü konuşmalarımız arasında hangi kelimeler kullanıldı. alakasız olarak kullanıldı? Ha, bir test yapacağız. Ee, bir testi ve hediyeler dağıtacağız. Bu arada enginarı en kısa sürede dinleyicimize ulaştıracağız. Onu da söyleyelim. Ee, Biz şey, engin'a verdik geçen hafta. Ben yani yayında yokken mi? Evet. Yani. mi? Bir Doğan çılgınlık şey. edip... Yok ne? hayır. Saplı, maplı. saplı Yapraklı maplı. Çünkü dolmasını yapacak biraz erken değil mi Enginer'dan çıktığı işte. için zaten çıktı yani. mı çıktı tabii ki. ama çıktığı çıktığı yerde bize rastlamadı maalesef dinicimize Gülay, Gülay Hanım da yanlış hatırlamıyorsa. Gülay Hanım'a en güzel en güzel Enginerler hafta içinde e, inşallah elinde olacak adresi bizde üstelik de kargo ile gönderiyoruz tamamen kargo masrafı kargo alır ait. değil mi ya Enginar? Kargocular. İstiyorsa almasın. Hayır bazı şeyleri almıyorlar ya kargo. kokarı olan şeyleri almıyorlar. Engin akarı yok kokarı yok çok affedersin. Neyini almayacak ya? Gidin evine bırakın ya Lan kapıdan. Niye sinirleniyorsun Fahir sen? Ben ya. sana sinirlenmiyorum Oktay. Kargocuya sinirleniyorum ya. Almıyorlar abi birçok şey almıyorlar. Gelin terliği 40 bin lira olur mu? Olur efendim yok. altından yaparsan olur. Yani bunun da artık haber diye bana getirmeyin bağıracağım çağıracağım yani, yani 22 ayar ter, altına... mi takacaklar gelin ya? terliği diye bir şey ben gelin, e... var ter... gelin terliği var, var, mı? var. Altın, damat, damat terliği... terliğine inanıyorsun da gelin terliğine niye inanmıyorsun çok sıkça soruyorlar niye damata da altın terlik yapılmıyor bütün adam o kadar masrafa girmiş damadının hiçbir şeyi yok hakkında. Vallahi yok yani bir pijama bir terlikle adamı paketleyip bitiriyorlar yani böyle şey olmaz 22 ayar altından 500 gram ağırlığında terlikler üretildi ee... Terlikler üretildi. Yani şey bir şanslı hanımefendiye değil. Bunun meraklısı var. Bunun yani. meraklısı var hakikaten. Altın terlik Eğişik yer. numaralardan 38'e 45'e kadar var. <gülüyor> meraklısı çünkü abi. Ortopedik üstelik. E, altından ortopedik olur mu? E, altından daha ortopedik ya bir şey. bir yere sürtersin. Yok. Eşiğe sürtersin. Düşer üstündeki bir parça. E, senin taş elinde. taş mı? Ha? Taş taş mı böyle Taş taş olur dedi? mu ya kompili. Dökme Surf altın. altın. Yok, o zaman çarık, çarık o ya. Hayır canım yok öyle esneme yapar bunu birazcık mesela. <gülüyor> böyle alacak. Bulandıkça esner Yani böyle normalde terliklerde dibini şey dibini dediğim böyle tabanını Bununla şey yapar. topuğunu değdirecek kadar, kadar şey Değdirecek kadar ya. bir esneme olması lazım. O altında da oluyor ama hani evinde giy abi. Komşuluğa giderken giyme. Abi yine giyinme. de düşer ya sonra temizlik, temizlik olur. Temizlik altın sırasında üzerinden. da onu ayrıca temizle. Yalnız enteresan altın hiç kaymaz. Doğru. Altı altından olmuyordur canım. Altını altından yapmadıktan sonra hiç esprisi komple yok. Komple mi altınmış? Ne no oldu? Oy hayır şey, oyunlara e, mı daldın? Da <gülüyor> oyunlara daldım da ya oyunlara <gülüyor> tamam, da aldım. Tamamen mi altın yoksa altı? Yok altım altı plastik. kösele değil ya bildiğin altın yapmış adam yani. Hepsi komple. Zaten onu da benim canımı sıkıyor hem altın hem kösele aynı potada niye eritiyorsunuz yani. Evet hakikaten yani. Yani. dünyanın iki uç şey. Yani, zaten. köseleli yapıyorsan böyle. bir şey deri kullan. Altın ben gideyim kendime bir damat terliği alayım. Hakikaten ya. Onların güzeldi. bir halıda kayma özelliği de var ya. O Ama sıfırken. Sonra altı şey olduktan sonra aynı lezzeti vermiyor. Yani ilk mesela sıfırken halıda bir iki kaydın. Şey oluyorsun böyle neşveleniyorsun. Sonra onu 3-5 giydin. Altı maalesef o, o pürüzsüz yapısını ve kusursuz damat terliği şeyini kaybediyor. Tekrar kaymaya çalıştığında bu sefer. Yamışınmış. Bana sünneti almışlardı terlik. Sünnet terliği Öyle de çok güzel. Sünnet ter... çünkü damat çok dana güzel. Dana günü... damat da olmadı ama damat terliyim. Yani sünnetteki telliyim. Hala ayağımı mı? Ayağımın tadın damağında yani onun lezzeti. Bir Vallahi. daha kayınvaliden geldiğinde ben o bulmacalardan bir tanesine sanki sorunun cevabıymış gibi damat derliği yazacağım. Sen eve götürdün <gülüyor> a diye fark et. Ha dolduracağım mı kutuları? Aha. Ha bir tanesi. Valla senden korkulur ya. Valla. Kaynan dayan. olacak adamsın Ay, yemin ederim Ay bu çözmüşler falan diyecek en başta. Yok gerisini çözer derken damat derliği. Efendim göreceğim. bilenler bilmeyenler vardır. Oktay Demirci'nin kayınvalidesi bulmaca çözmeye pek meraklıdır. Oktay'da, Oktay'da her gün kamyon yetmez. kamyon bulmaca eki ilavesi taşı stadyumumuzdan. Ankara'da bulmacayı ki bulamadığınız zaman bilin ki eee kayınvalide Ankara'dadır. İzmir'den Ankara'ya gelmiş demektir. Yani. Şu aralar şu aralar rahat bulmaca evet. meraklı dinleyicilerimiz üzülmesin. Evet. Bir programımızın daha burada sonuna geldik. Daha olur mu ya? Daha ne espriler sergileyebiliriz. Reklam anlamında ]acağız. geldik. Siz bakmayın fail fail gereği esprileri patlatmaya başladı. Daha şey Yıldız Tilbe Ankara'ya geliyor. Galiba bu hafta sonu güzel bir yerde çıkacak. Acaba Gider miyiz? Ben gitsem mi diye çok istiyorum ya. Henüz evet, açamadımlar evde de. konuyu ama yani e, beraber gider miyiz? Valla ben hani 5 sene önce ben falan olsaydı giderdim de. Kendi yerde. Sahne de izlemeyi de çok istiyorum. Ama Hakikaten bir canlı izlememiz gereken müziyenlerden bir tanesi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Evet, barajlardaki doluluk oranlarıyla devam ediyoruz. Benim iki gündür aklımda baraj konusu var. Ha Ondan bu duş konusuna biraz mesafeli yaklaşıyoruz. Yani mi? şöyle söyleyeyim, biz ne zaman barajları dert eden adamlar haline geldik? Onu Allah şimdi, mesela 2007'de. Yaşlılığın ne bileyim sıkıcılığın en büyük göstergesi. Vallahi bizim güzel. derdimizin şu anda şey olması. Hava ne kadar güzel diye konuşursan mesela. 15-16 yaşında gençler. Hava ne güzel abi falan diye konuşuyorlar. Biz <gülüyor> balajlarımız. Referandum yapılmıştı ya. Hani bu şey yapıldı ya. Evet hayır. Yirmi zıma evet falan. O evet. dönemde bir herkes oturup çalıştı ya. Bu referandum maddelerinde neler var falan diye. Böyle yasalara girildi bir şeyler. O dönem o dönem teslim ettik galiba. O dönem kırıldı. Ya, Bence ülke gitti. olarak kırıldık. Çalışmaya ya. falan başladık. Oradan yani anayasa. anayasa oturdu herkes anayasaya çalıştı. Havalar güzelse sen buna sevineceksin. Vakti olanlar Düşünmek başka sevineceksin. Yani. Sevineceksin ama Türkiye'ye alarma veriyor. Ee, sadece bir de şeyde Türkiye'de kırılmış diye... olabilir. Neydi? Çok dilerim Yani Sevgili o Oktay. E, belediye başkanı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şey açıklaması var. Bir o, bir kova, öbür ayağınız evet, öbür kova. O, o öyle yıkadığı, yıkadığınız aldım. şeyi atmayın, ondan sonra onu Uşu tuvalette okulun. kullanın falan filan gibi. Orada evet. Kaç öyle senesiydi o düşünce. Oktay ya? 2009 mu, 7 mi, 10, 8 mi? 2009'du galiba evet. 8-9 o civar 2009'du. bir şey. Vallahi bu sene ondan da kötü diyorlar. Ee, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibeyköy, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Strancalar. ...strancalardan başlayalım isterseniz. ya Bunlar hep barajların isimleri. Ee, vallahi, e, ben de o... yarış atı Mal. <gülüyor> <gülüyor> yarış atı ismi de olur. Yani. Strancalar <gülüyor> da bana dağ adı, adı gibi geldi. oynayacağım üçüncü ay. Hakikaten dağ adı gibi geldi. Yetkililerin var, var, var. sıkıntı yok abi diye açıklamalarına... E, ...barajlardaki su seviyesi cevap verdi. 10 not olur mu abi? 10 e, yılın susuzluk rekorunun kırıldığı İstanbul'da... E, Baya yani günlük veriliyor artık. Balıkesir'in 40 günlük e, suyu kaldı. İstanbul'un 100 günlük suyu var diyorlar. Ama bu da şöyle bir şey. İşte barajlardaki su diyorlar. İşte atıyorum günlük 2,5 milyon metreküp su harcanıyor İstanbul'da. 250 milyon metreküp su var. e gün Ama zaten onun buharlaşması falanı filanı, hedesi, hödösü, girdisi, çıktısı. Ben, size ben oradayken sisle yüzünü yıkamaya çalışan adamlar vardı. Yani. Bu ben işte hep söylediğimiz şey. O silinmeyi biraz daha popüler hale getirseydik. Yani biraz daha... ıslak mendil artık o kadar da pahalı bir şey değil. değil. Her tarafta. Her taraf. Küçük almana gerek yok. Büyüklerden, Aile Büyüklerden al. Üç tanesi bir arada satılanlardan var. Al. Dört ya. ıslak mendilde tamamen temizlenebildiğini biliyorum ben. Kim oradan baya bir tasarruf sağlanır. Yan en az bir milyon o... metreküpü oradan tasarruf sağlar. Bir gün gelir de o ıslak mendillerle ilgili de tavsiye verilirse büyük bir şehir. Belediye Başkanlığı seviyesinde onu da şaşırmayın. Önce yüzünüzü, sonra En son ayakkabınızı silecek şekilde kullanın tabii, diye. Tabii o doğru. O, o çünkü doğru. öyle bir şey var değil mi? Islak mendili, sonra yüz kullandığımız kadar iyi kullandığımız şeyler olsa dünya bambaşka olurdu hakikaten. Yani, çok güzel Her şeyi olabilir. kullanıp atıyoruz da ıslak mendili paralanana kadar el, ağız, ondan sonra boyun çevresi, boyun en son çevresi. ayakkabılar, kulak arkası da oluyor mu? Kulak Belki, özellikle kulak ağrısı, özellikle kulak, kulak ağrısı oluyor. Olmaz mı yani? Evet, son ayakkabılar. Valla işte bu sene e, herkes bir dikkat etsin ya hakikaten ciddi anlamda böyle şeyimiz var. Bir ciddi ya tamam hava ben güzel dikkat hava etmiyor. sıcak. Ben burada açık açık söylüyorum. Ben artık biraz genç yaşamak istiyorum. Kırkıma yaklaşıyorum yavaş yavaş. Merdiven dayandı. O yüzden barajları dert edecek kadar uzun bir ömrüm yok benim. Ne yapacaksın abi? Sonuçta sen çocuklarından borç almış bir babası? Ben gitmişim. Sonuçta doğalgaz yerine su almış adamım karşınızda böyle bir adam var yani. Şakış yakını 200 çeşimeleri. liralık su aldın değil mi? Evet, yanlış kartı verdim ama şimdi düşünüyorum. Bitti mi o düşünür, su? Yar mı ya o? Bitti mi o? Bayağı Oğlum bir 10-15 sene yetecek olsun. Ege size. resmen stok yaptın ya. Yanlış kartı vererek belki de çok doğru şey yapmışım ben. 500 liralık daha al Ege. Bütün yazı alacağım. bedavaya çıkarırsın. Millet su akıyor. krizi yaşarken sen rahat rahat akıttırırsın. Yanlışlıkla iyi yatırım yaptı adam ya. Ben barajları düşünmek istemiyorum. Bu kadar açık. Sizin düşünmenizi istemiyorum. Barajı... Yanımda baraj diye konuşmayın yani. siz, siz beni bırakın ben 40'ı geçtim artık çünkü sizin artık şeyiniz kalmadı. Ben Bizim seninle paylaşacak pek ortak konumuz da yok. Ortak yani. konumuz yok. Hep siz... bir baraj diyorsun. Yani... Ben de düşünmek istemiyorum de tek aklıma takılan bir şey var. İstranca barajının adı mıymış fayır? Vallahi ben adı isimleri gibi olan isim. İstrancalar %18.21 darlık %29. İstranca daha değil miydi ya? Bence de öyle de baraja da konmaz gibi bir kayda yok. Bunun adı barajına adı İstranca. Dağın adı koymuşlar efendim. Koy. Koy gitsin. Tamam. Şu anda ben de artık düşünmüyorum. Everybody is <gülüyor> stranger olsa mantıklı mı olacak? Yani. Everybody is <gülüyor> pazar. Vallahi eee yapılar ıstranca, ben well, you are stranger diyoruz. Buyur <gülüyor> Ben şu anda buyurmak oluyoruz. falan istemiyorum. Buyuracaksın. Hayır, buyurmayacağım. Sen buyur. Azıcık da sen buyur be. Biraz da sen buyur. Buyurun Dedim efendim. Yani işte buyurun buyurun. isyanı dile getirdim. Lütfen. İsyan Hayatımız isyan yok. Barajları düşününe kadar uzun değil. O zaman uzaya uzaya bakalım biraz. Çünkü uzaydan dinleyicilerimiz e, haberler paylaşıyor. Fotoğraflar, <gülüyor> <gülüyor> fotoğraflar. Uzayda olan dinleyicilerimizin gönderdiği fotoğraflar var. Mesela en son Çin bir e, uzay aracı göndermiş. E, Ay'a. Yeşim Tavşan. Yeşim Tavşan mı? Hı hı. Sanatçı adı gibi be o, ne yeşim öyle? Tavşan. Yeşim ve huzurlarınızda yeşim tavşan geliyor. Ben seni severken sen gittin. Teşekkürler. Bu numara da Çincesini de... alabilir miyiz bu şarkıyı? Çünkü hani ya, hani ya, hani ya, Çi Çinli yeşim taklidi yaptı adam ve başarılı. <gülüyor> Teşekkür. <gülüyor> Yutu, Yutu Çin'deki ismi, Çince'deki ismi. ölmüş, öldüğünü ilan etmiş Çin. Bu, Aracın araçı. mı? Yani bu insansız uzay aracının öldüğünü ilan bu etmiş. Çinler şeyi kabullenerek mi hayatlarına başladılar? Sonuçta abi Çin madde oluyor diye mi gönderdiler <gülüyor> onu da Valla geçen. Ay dışarıdan alsaydık ya falan mı diyorlar? Çok ciddi mekanik sorunlar yaşamış şimdi Çin Valla. Moda Valla. abi, abi. İngiliz madde. Kimse de kimseye kızamaz yani. Abi Çinliyiz ya. Dur. Ondan sonra da maalesef e, ömrünü tamamlamış. Ne kadar ya? 50 liraymış öyle. ama uzay projesi. Valla 100 lira 200 liraya bir sürü proje çıkarıyor adamlar. Helal olsun. Sonra dünyanın neden en büyüğü? E olur abi. 3.4 milyon kişi oy kullanmış Çin'de. Herhalde çok referandum bir, mu? Ne referandum o? yapmışlar. Bir ee, sokakta mı yapmışlar? İsimle ilgili. Ne olsun bunun ismi ne olsun? En son Yeşim Tavşan'da e, karar kılınmış. Bir bir 200 abi. milyonluk ülkede 3 kişi katılmış neredeyse gibi şeye. oluyor değil mi? Ama ondan sonra böyle Akrabalarına bir... sormuş. Bir şey sorabilir miyim abi Öldükten sonra mı isim koyuyorlar kendileri? Hayır canım fırlatılmadan önce. Ne zaman Fırlat fırlatıldı bu? Geçen hafta mı? Bir haftada bir insanda bir uzay programı dediğin de bunlar da biraz uzun vade olsun. Ya. Ömrü ayrı kısa ayrı oluyor abi. Zaten uzay aracı dediğin şeyin ömrü kısa olur. 15 Aralık'ta Ay'a inmiş. Evet. Aralık. Ocak. A Ocak, Şubat Şubat'ın sonunda <gülüyor> 3 ay, 3 rahmetli, rahmetli ay. oldu. 3, Bitti, 3 gitti. Ayda, ne Före yaptı Ay'a indi? Valla bir bari. indi işte. Fotoğraflar i̇ndi mi, göndermiş. Indik. Fotoğraf. O da çimbalı nasıl bulanık bulanık şeyler çekmişler. Ondan sonra bir şeyler yapmışlar. Esas Çin uzay e, istasyonu kurmayı planlıyor da onun hayatta hazırlığı. Gitmem. Öf, hayatta Allah, gitmem. Hayatta. Çin malı uzay istasyonuna gidilir mi ya? ya Çin malı de, diye şey yapmayın, kesip atmayın. Çin'in e, çok kaliteli malları da var. Mesela çok otuz malları var. var. Çin vazosu mesela bir tek vazosuza evet. ben kefilim ama diğerlerini ayrı tutuyorum. Ming hanedanı ise gidilir uzay üstünde. derseniz yani. bu konu hakkında uzun uzun konuşulabilir herhangi biriyle. Herkesin hakim olduğu konudur bu. Çin'de uza, ucuz mal da var. Pahalı Pahalısı mal da var ve kalitelisi de var sonuç olarak abi. Hiç onları rastlamıyoruz abi. İkimize gelmiyor. Demek ki pahalı olduğu için durum ha, bizim durumumuz bunlar. Bir şey söyleyeyim. O da tam karşı tarafa affedersin şey yapmak için, ezmek için sizin durumunuz yok. Yoksa çok kaliteli Çin malları da var. Ondan alamıyorsunuz. Biz niye göremiyoruz? E alamıyorsunuz. Pahalı onlar. Durumunuz yok. Ha, hep biz ucuza alabiliyoruz. Ucuz malları alabiliyoruz. O yüzden kalitesiz zannediyoruz. Halbuki Çin Ucuz mal alacak kadar Çinli değilim diye bir lafı vardır bir İngiliz'in. Ki yani bende de çok mantıklı yani. Baya bir düşünülmüş. Evet. Neyin ne düşünülmüş oldu? onu soracağım daha sonra. Hı. Tamam bitti. Kapatalım artık bu konuyu da. Efendim, bir konu daha kapandı sevgili nice. Bir konu daha derinlemesine konuşulmadan kapandı. yüzeysel bir Dünya saati geçiriyor. ne? Dünya saati öyle bir tane. Yani, ne olduğunu? Ankara'daki e, saatlerin tamamı saat. dünya saati olarak geçiyor. Örümcek Adam'la işbirliğine gidiliyormuş da Dünya Saati Organizasyonunda. Afiyet. Ah, Örümcek Adam'la e, program bir çağrından çıktı fantazi dünyasında. Nerede yayın yaptığımızı unuttum. Herkes bildiği kelimeleri şu anda kullanıyor sevgili <gülüyor> 29 Mart'ta bir organizasyon gerçekleşecekmiş de ya bu dünya, dünya saatı şey, Mart'ta seçim sembolik, var, 29 Mart'ta bir organizasyonun gerçekleşmesi siz tamamen zamanlaması manidar diyebilirim. O, Teşekkürler. O dünya saati oluyor mu? Sembolik saat. Dünyanın şu kadar ömrü kaldı diye böyle bir geri sayım devam ha, ediyor. evet tamam. Bazen o zaman. Bazen bir o. yasa çıkıyor falan. Hadi bir beş dakika daha şey yaptık diye sembolik olarak güzelleştiriyoruz. Tamam. Dünyayı doğa, e, dünya doğayı koruma vakfı tarafından düzenleniyormuş bu e, dünya saati hareketi ve örümcek adamla işbirliğine ne gidilecekmiş? Ee, örümcek adam e, şey misafir kahraman olarak herhalde bu organizasyona kadar bir tane her tarafa tırmanan Fransız adam var. O örümcek adam değil. Televizyondaki örümcek, örümcek adam var. kafasını kaldıramayan evet. örümcek adam. Kafasını kaldırıyor. Batman kafa kaldıramıyor. Ha Batman de miydi o örümcek adam da ya o. Örümcek adamın daha rahat kıyafeti. Böyle yapabiliyor mu? Tabii, tabii tabii. Öbürünün pelilerini var ya arkasında sert olduğu ba için. Belinde belinden be. mi eğiliyor yani? Batman o. Ha, o Batman miydi? Tabii tabii onun o blok geldiği için şey yapamıyor. Bir de belinde sorun böyle... var aslında korsesi var Batman'in. Kafa yapısı şey Muammer Güler gibi yani şey boyun hareketi yok. Batman'de. Hı -hı. O işte kıyafetten ya o şeyden i̇şte değil. Tamam ya. canım sert malzeme kullanmış. Batkalık. Sert plastik kullanmış. Korsede mi var Batman'de? Tabii canım o kaza geçirdi ya belli şey. <gülüyor> böyle e çok bir, hızlı gidiyor beline abi. Beline de bir içlik gibi bir şey bağlı. Araba kazası geçirdi, değil <gülüyor> mi? Geçen oradan şeyinden çıkmıştı beyaz şey çıkmış. Beyaz değil de krem rengi. Çiçek keçe, keçe <gülüyor> koymuş. Belinden ya içliği. Keçe bağlıyor Akşamları ya. Akşamları üşüyorum, üşüyorum diyor yani. Abi ne Sapık sapık şeyler ya vallahi billahi. Sırp o yüzden tutuyor dedi mesela. Batman'in ben onu da duymuştum ya o kıyafetlerin olduğu yerde böyle 10 15 tane şey içlik takımı varmış. Aynısı, hepsi aynı, hepsi birbirinin aynı. Böyle Bir de Zengin ya öyle bir durumu var. Bir giydiği içliği bir daha giymiyorum. Giymez. Yani ter için de kalıyor. Şey için de mesela Prens Charles için de bir giydiği çorabı bir daha giymez diye bir şey var. Hadi ya. Tabii tabii. Bir kere giyiyor ya o ne büyük lükstür ya. Zenginin galiba en büyük göstergesi bir çorabı sıfır çorabı açıyorsun giyiyorsun çıkarıyorsun atıyorsun. Süperman. Bir tek öyle... o lüksü askerde yaptım o da 25 kuruşa falan bir çoraplar satılıyordu. Orada o lüksü denedim. Hakikaten ayrı bir dünyaya. Çorap yıkanıyor. bir prens gibi mi yapıyor? Ya? <gülüyor> Yemin ediyorum prensler benim gibi askerlik yapmamıştır ya. Superman de bak öyle bir şey yok. Keşke Superman de. Superman hep sarı sarıymış. Ne? giştikleri ama ama zaten hep aynı giyiyordu, giyiyordu, giyiyordu. Da, o galiba kişilik yapısı ile alakalı. Kimisi böyle ee, cimri oluyor yani. De... Superman daha yaşlı değil mi Batman'dan? Superman Aa, yaşsız, yaşsız, yaşsız, yani yaşlı. yaşlı. Yaşlanmıyor bir noktadan sonra Yaş... duruyor onlar Yani onlar aynı ya onlar aynı Devreler aslında Çıkışlarını düşünürsek Ama Üç sene var beş sene var heralinde. Dünyaya gelişi midir Superman'in doğum tarihi yoksa şeyde doğuşu mu? <gülüyor> o da değişik bak Tabii şey... doğuyor yolda büyüyor Yolda büyüyor değil mi? Hı -hı. Babamın iş gereği, galaksinin değişik noktalarında yaşadın falan gibi bir durum var Yok bebek olarak iniyor dünyaya sen de Superman Yok ya 3-4 yaşında bayağı iniyor ya, ya 3-4 yaşında, yaşında ınga mınga diye iniyor de, donsuz iniyor işin acı tarafı Sama, Samanlayın, kamyonu iyi. kaldırıyor ya düşürsen abi tabi. Ha yardım ol, oluyor. Neydi yani? onun şeyi? Memleketi Smallville. E ha. Neler, Smallville. Ha. E Smallville geliyor. Ne acil? Ama babası Michiganlı oldum. Michiganlı. Michiganlı Michigan sayılır. Şey. <gülüyor> Nüfus sayısında öyle yazıyor. Ben bu arada süper kahramanlar arasında en çok örümcek adamı seviyorum. Neden derseniz? Neden? Bu bütün bildiğimiz süper kahramanlar babadan zengin. Örümcek adam fıkra. Haktan birisi yani. Ya tabii canım on durumu hiç olmadı ki. Kira derdi olan süper kahraman var Hiç gördünüz mü siz Batman'in şeydi köştüm muslukları Yani olarak. zamanında böyle bir şeye girip en büyük derdinin ev sahibi olmak ya. Ayrı bir me. taraftan dünya şey, kadar parası dünyanın var. meseleleriyle uğraşıyor. Bir taraftan da kendi konut Kredisi. kredisinin nereden çıkartabilirim, kefil bulabilir miyim hep bunların derdini. Süper kahramanlar kendi arasında böyle bir şey yapmıyorlar mı? Destek olmuyorlar birbirlerine ya. İşte yani Batman şu sanatçılar örümcek adama olmuyorlar. bir şey yapsa, bir el atsa ne olacak abi? Havuz sistemi mi diyorsun? Havuz sistemi de değil yani bir Otay, havuz şey. biz bir şeyini... kendi aramızda şu üçümüz bir havuz sistemini kuramadık. Örümcek adam gururlu, gururludur ya. Şey Yediremez gururunu. Kabul, yani. kabul etmez yani. Git sirkte çalış derler o zaman. Bir süper kahraman için <Gülüyor> en güzel meslek en ağ, gibi en, ağ, en ağır laflardan bir tanesi belki de git Kostümü giymişsin çalış. zaten bir maymunluğun eksik. Onda Ankara büyükşehir belediyesi getirir, sirk getiren bir tek onlar var zaten yani bildiğim. Bir o, en son sirk evet. hep sürekli sirk, şehrimize sirk geliyor ne bazen. Bir, ne bir Van Dam geliyor ne bir şey çünkü büyük mesela İstanbul büyükşehir belediyesi Van Dam mı getirmişti? Biz de sirkten başka bir şey göremiyoruz Ankara'da. Vallahi ya, yazık bir acı gerçekler bunlar.